G-Pod 11. Herisi filmde yapacağız mı bunu? Ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geçen bölümde aslında çok kapsamlı olmasak bile birkaç tane sezon finali yapmış diziden ya da sezon finali yaklaşmış diziden bahsettik. Evet. Yani Azen's of <gülüyor> Shield'da fazla vakit harcamış olabiliriz. Evet. Çünkü Marvel'a yani Marvel, falan evet. filan. Normal. Evet. Evet. Ama niye yani bence hmm. şey yani hava met yorumadır da konuştuk. Konuştuk ya yani aradan çıkması gibi True Dedektif falan önemli bulduklarımızdan bahsettik işte. Ha, evet. E sonuçta 40'ar er tane dizi izliyoruz abi. hepsiyle oturup konuşmaya kalkarsak oğlum. izlemeye vakit kalmaz. <gülüyor> Olmaz. Oğlum hakikaten ya bu dizi izleyip de ondan sonra her dizi bölümü için şey e, yorum videosu çeken adamlar. Ama bir şey yok ki. 4 ya? dakikalık, 5 dakikalık video çekiyorlar lan. Yani. Sen oturuyorsun burada bir saat muhabbet ediyorsun. Adam 5 dakikalık video çekiyor oğlum. O 5 dakikalık videonun ama yani... Evet ama zaten yarım saat video çekse kimse seyretmez ki onu. Hayır canım ondan demiyorum. Da, o 5 dakikalık videoyu hazırlamak, etmek, kaydetmek, yüklemek... Ya saçmalama sikgot cep telefonu kamerasıyla çekiyorlar işte. Montajladıkları falan da yok öyle ham haliyle koyuyorlar. Bir tek biz uğraşıyoruz salak salak. Aman oradan ı'ları atalım mı, e e'leri atalım falan diye. Artık onunla da uğraşmıyoruz gerçi de. Evet, Neyse. otomatize oldu değil mi o iş? Yani otomatize falan olmadı <gülüyor> da olduğu ya, gibi watch, koyuyoruz. Boşlukları atıyoruz <gülüyor> en azından yani. Evet, onu da atabildiğimizi atıyoruz. Atmıyor musun lan? <gülüyor> Yok, hani e, şey çevre sesleri fazla olduğu zaman atamıyorum. Hı. Atmaya an... çalıştığım zaman çok böyle şey oluyor. E, Mekanize <gülüyor> sesler, çıtlar, pıtlar çıkıyor. O yüzden onları maalesef öyle olduğu gibi koymak durumundayız. Neyse e, bu bölümde dedik ki... Yeni başlayanlar da. Evet. E, sezon arası diziler başlıyor ufaktan. E, 2014-2015'e taşıyan taşan diziler daha başlamadı. Herhalde ara sezon dizileri olarak nitelendirebileceğimiz evet. diziler başladı. Bu aralar tabii bir de mini seri izler çok revaçta. Sevmiyorum ben mini seri muhabbetini ya. Ya galiba. ben mini seri muhabbetini seviyorum iyi yaptıklarında. Çünkü ya Angels in America okeydi. Oradan sonra devam etmeselerdi keşke. Çünkü sadece sanki Emmy için dizi çekiyorlar artık böyle. Hep bir dönem kostüm ya, kasmalar bilmem ne. Yani ona bakarsan True Detective de mini seriz. Değil ama yani. Farklı konseptlerde devam edecek ama mini seriz dememek lazım. Çünkü mini seriz ama. yine hani böyle 4 bölüm değil anladın mı? Hani... Anladım. Yani mini seriz hani 4'ten 10'a kadar uzanabiliyor sonuçta. Hani yani. mini seriz yapısını benim sevmemin sebebi hani başı sonu belli her şey yazılmış oturaklı bir şekilde... E, Prodüksyöne giriliyor olması. Sezonlar zaten normal, hı hı. Se se yani normal sezonlar da kısalmaya başladı. Bundan 10 sene önce, Fix 24 bölümde her dizinin sezonu düşünsene. Ondan önce 32-33 bölüme kadar çıkan dizi sezonları vardı. Bir acayipti yani. Vardı tabii. Şimdi düşüyor işte, kısalıyor sezonlar. İngiliz dizi formatı da öyle ya en başından beri. 3 bölüm, 5 bölüm her sezon. E o da iyi oturdu. Baktılar iş yapıyor. Amerikalılar da yavaş yavaş o işe geçmeye başladı yani. Ama benim mini serilere klon olma sebebim o değil zaten. Bölüm sayısı değil yani. Az önce söylediğim şey tamamen kostümlere çok önem verilen. Böyle dönem dizileri yapmaya çalışıyor o da benim canımı sıkıyor Hani benim mini serileri sevmeme sebebi işte hani... <gülüyor> demmin söylediğim gibi hani bütün kurgunun tasarlanmış bir şekilde sunuluyor olması. Ay işte bu konu iyi gidiyor bunu uzatalım yok işte hani şu konuk oyuncu gelsin bilmem ne dertleri olmuyor diziyi sezon nasıl bitireceğiz vesaire dertleri olmuyor. Ee, daha yapım halinde e, şey sağlam bir iş ortaya çıkma ihtimali yüksek oluyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Ee, bir de çok fazla ünlü oyuncu oluyordum. Çok fazla ünlü oyuncu olmasından ziyade daha çok işte yönetmenliğe dikkat ediliyor. Daha çok senaryoya dikkat ediliyor. Daha işte ilginç perspektifler, işte konular, hikayeler Bugün Ne mesela hangi mini diziden bahsediyorsun bunları kastederken? Örnekle. Mesela Turu Dedektif mesela. Turu Dedektif geç mini seri değil dedik abi onu. Sen dedin. Tamam ama ama mini seriniz ama. Mini seri izlemiyor. TV serisi yazıyor. Mini seri oğlum Turu Dedektif değil. Ee, başka ne var? Şu anda açıp bakmam lazım. <gülüyor> yani bu kadar övdün. Hani senaryo dikkat ediliyor, Sadece tru Dedektif üzerinden mi övdün? Hayır. Mi? <gülüyor> da, Çıktan e... merak ettim çünkü. hani. Ben de merak ettim şu anda. <gülüyor> <gülüyor> bu adam bu kadar övüyordur. Ben de izleyeyim o zaman şu mini serileri dedim de. Hani... <gülüyor> ben de merak ettim. Şu anda. Ama hani bu olay... Ee, oğlum, bir şey överken... Hani kafanda canlanır o dizi ona öyle olursun sen. Kafanda kafamda canlanmıyor da genel böyle şey e, genel algı e, oluşmuş oluyor bende. Abi daha demin zaten Bayağı at götten yani yorumlar. Yok ya öyle değil inanmayın bu herife. Hadi tru türü dedektif üzerinden yaptıysan söylediklerine katılıyorum o bu. Ya bir o mini zaman açalım açalım de. e, miniseriyesi bilgisayarda ben şu şu şu şunları beğenmiştim diyeyim. Ya yani hatırlamıyorum çünkü. Mesela şey, ee, şu anda aklıma gelen Bak, Battlestar Galactica başlangıcı mesela 4 bölümlük mini seriyizde başlamış. Evet, onda yönetmenliği senaryofu acayip önem verilirdir. Evet, iyiydi çünkü o. Ya bok gibiydi bence. Yok ben evet, onu ayrı bir şeyde tartışırız. Ben Kim? ana seriyi seviyorum çünkü. Hatta, Aa, ana seriyi ben de çok seviyorum tamam, ama hayır. ilk 4 bölüm de iyiydi ben yani. Ben hiç sevmiyorum hatta... Bunu konuşmuşuzdur bile podcastlerden bir ikisinde. Yani şeydir benim için. İnsanlara Battlestar tavsiye ettiğim dönemler. Hani pilotu bir atlatın. Mini seriye atlatın. Ondan sonra gerçekten güzelleşiyor falan diye tarif Vallahi etmişimdir. Abi. Ya bu arada tabii ki vardır mini seriyi sevenler de. Ama ben sevmiyorum. Neyse o zaman geçelim mini seri <gülüyor> Çünkü e, ara sezon dizileri diye girdik. Bak, Band of Brothers mini-series kategorisine giriyormuş demek ki. İti bile mini-series kategorisine koymuşlar abi. Mit, mit. Mit series. <gülüyor> mit series. Ya, Böyle e, Top of the Lake arada, izledin mi sen? Top of the Lake'i galiba izledim biraz ama hani ta, indirip de izlemediğim için saygınlarda Türk demine denk geldiğimde Tabii. izledim galiba. Emin olamadım. Ben izlemedim. Ee, neyse biz o neyse, zaman yeni, evet, yeni, şimdi, yeni dizilerden dönerek, bahsedelim ki e, şey olmasın. Yani şimdi iki hafta sonra e, başlayacak olan e, daha henüz Ben nedense e, bu pazar başlayacak diye aklımda kalmış e, Penny Dreadful evet. gelecek. Penny ile ilgili bir yazımda hani çok iyi olmasını istiyorum ama çok iyi olmayacağına dair ciddi şüphelerimin olduğundan bahsetmiştim. Ee, yani neden? şeyin kaderini paylaşır gibi geliyor bana da. Hani Elton League of Fun film versiyonu. Ha. Yani hani onda da aslında az çok durum böyleydi ya işte Dorian Gray'di, işte oydı evet. buydu falan filan ama film olmamıştı yani. Ya yani niye böyle diyorum? Çünkü Timothy Dalton olsun, Josh Hartnett olsun, Eva Green bile bir dizi taşıyabilecek oyuncular olduğunu pek düşünmüyorum nedense. Ve ee, oyuncuların abartılı mı buluyorsun mesela? Evet. Birazcık fazla karikatürize buluyorum. Josh ben zaten çok sevmem. Ee, hafif siklet bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben de çok sevdiğimi söylüyorum. Ee, Eva Green aslında iyi derdi Ya da daha doğrusu eski projelerdi diyeyim. <gülüyor> Ağırlığı olan iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fakat son zamanlardaki fazla işte hani... ...Fen Fatal karakter... Oyuncusu haline gelmiş olması e, işi biraz bozuyor gibi. Fazlasıyla o konu üzerinden, <gülüyor> o, o konsept üzerinden fazlasıyla e, harcandığını düşünüyorum e, Eva Green'in. Timothy Dalton ise bana böyle biraz nasıl desem o da bir karakter oyuncusu. James Bond abi adam. Yani. Adam James Bond yani o dönemde James Bond o kadar bence. Timothy Dalton benim için hep öyledir yani hani... Şu an bir karakter bir bir rolde bir gördüğüm şov, zaman showman gibi geliyor bana. Anladın mı? Yani bir oyuncudan çok showman e, ya da tiyatro oyuncusu gibi geliyor. Onun oyunculuğu ya bilmiyorum şeyi fragmanlarından e, atmosferi güzel, karanlığı güzel duruyor. Hani o ve o karanlığın, o atmosferin içine abartılı oyunculukları Hı. olan bu oyuncuları yedirebilirler gibi geliyor. Ama işte ama o da şeyleri... ciddiyetini bozar mı acaba? Hani ciddiyeti gerçekten olacak çok mu ciddi bir dizi olacak? Yani filmler öyle vermişler ama genelde hep böyle şeylerde sağ köşe, sol köşe belli olmuyor yatıyorsun yani. Çünkü drama gibi sunuyor sana ama Hı -hı. bir sürü abuk subuk yaratık göreceğiz, bir sürü açıl karakter göreceğiz. Evet. Onların içinde hani dizi kendini çok ciddiye almaya kalkarsa. Öyle bir acaba sıçar mı diye korkuyorum yani. Yani işte ben de onu diyorum. Ee, hani dizi fazlasıyla kendini ciddiye alacakmış gibi görünüyor. Ama oyuncular da biraz e, o konseptin üstünde abartılı oyunculuklar, işte karikatürize karakterler e, ve sadece bunu örgü bahsetmek için aşırı gor olabilir gibi geliyor. Yani e, biz çok kanlıyız o yüzden ciddiyiz e, moduna girerlerse kötü olabilir sanki. Yani hani... Göreceğiz işte yayınlanmasına yaklaşık iki, iki hafta var. var. Ee, ben oysa ki heyecanlanmıştım yarın yayınlanıyor diye. <gülüyor> yarın başlayacak bir şey var ama sanki ya neyse denk gelirsek bahsederiz. Pekin Red Football bu. Bunun dışında yeni başlayan hani Fargo var. Fargo çok iyi. Koanların hatta ilk iki bölümünü de koanlar yazdılar dizinin de ilk iki bölümünü yazdılar hani filmi Ben de, aslında e, filmi yeniden izlemeye. E, izlemek istiyorum. Çünkü filmi hiç hatırlamadığımı fark ettim dizi evet, izlerken. Izle. ya yani Çünkü aslında dizi filmden ton olarak e, farklı. Hı hı. Film çok daha e, düz. Monoton. Evet, çok daha düz. Ama, Ama... zaten filmin e, etkileyecek kısmı oydu. Tabii, Tek ve monoton olması. Zaten insanlar o yüzden Fargo başlamadan önce şeyi düşünmüş. E, ulan hani filmin bütün olayı bu. Bunu dizide vermeye kalkarsan izlenir mi ki bu bölümler boyunca hani <gülüyor> yani iki saat oturup eyvallah izlersin de 8-10 bölüm izleyebilir misin acaba bir sezonda falan diye insanlar düşünmüş ama o yüzden tonunu değiştirmişler evet. çünkü, hani e, Fargo Hani zorlarsan sanat filmi kızsmanın da sokabileceğim bir film Çünkü Sonuçta ve e, hani doğrudan %100 televizyon adaptasyonu o haliyle hakikaten e, Zor olabilirdi. Hangi kanalda yayınlanıyor Fargo? Fargo zannedersem ee, hatırlayamadım. Biraz insan aşağı, aşağıda yazar belki. Yok yok, baktım bana. Ben hatırlayamadım da o yüzden bir bakayım dedim. Yani çünkü şey, böyle bir HBO dizisi olur anladın mı? Hani... Tabii tabii, AMC falan mı yoksa? Hiç hatırlamıyorum. Yani şey, Billy Bob Thornton'un karakteri... Billy Bob. Billy Bob. Billy Bob. Bob. Karakteri çok eğlenceli. Süper, hmm. süper bir karakter. Çok absürt zaten. E, onun yanında Martin Freeman'ı o şekilde görmek en azından çok keyif veriyor. Martin Freeman aslında o da e, hani hep benzer rollerde oynuyor ama... <gülüyor> Bence iyi, iyi oynadığı yine yine. sürece evet, evet. o rolleri oynasın zaten. Yani. Ben aslında şey, e, sen söyle. Greta'yı oynayan Hatun'u çok beğendim. Hmm. Çünkü ulan bu bildiğin gerizekalı dedirtiyor ama... Aslında da aslında değil, o kadar da gerizekalı. Yani küçük kasaba insanları aslında bunlar. Evet. Hep, hani, olay o ya. Hani bir ne? yandan yani e, şey diyorsun yani küçük kasaba insanları cahildir e, stereotipi üzerinden sana bir algı veriyor ama aslında zehir gibi kız. <gülüyor> ne? Niye güldün? Sana güldüm. Niye? Yani zehir gibiliği de sonuçta... Zehir o... gibi olduğunu da bilmiyor ya. <gülüyor> ya işte ama zaten ölçeği küçülterek düşündüğün için zehir gibi diyebiliyorsun. Yani Direkt koysan tabii. onu New York eyaletine e e polis olarak yani ne yapacak? küçülttüğün halde bile ondan onu beklemiyorsun. E evet, beklemiyorsun. Tabii canım işte ama zaten Koenlerin yaptığı en güzel şey o. Hmm. Yani karakterleri hiç beklemediğin bir yönlerini öyle bir sivriltiyorlar ki. Ve onları öyle hiç beklemediğin anlarda hani sunuyorlar ki o, o zaten çarpıcı kılıyor işi biraz daha. Hani o kontrast çok çok güzel yakalanmış o karakterde. O çok hoşuma gitti. Yani Colin Hanks, Tom Hanks'in çocuğu. Oo, <gülüyor> o oğlanı. Sevmiyorum. Ben yani, çok derdim yok onunla. Oyuncu olarak da bir türlü göremiyorum. Şimdiye kadar oynadığı filmler yüzünden olabilir, bilmiyorum oyunculuğunu da beğenmiyorum her film. Ama burada Fargo'da çok sırıtmıyor mesela. ya aslında bence de fena bir oyuncu değil. Ama e, hani filmografisine baktığınız zaman genellikle gençlik filmleri ve hani indie gençlik filmleri özellikle e, şey olduğu için e, da repertuarında olduğu için şeyden hatırlıyorum. O az önce hani şey bir, bir önce çektiğimiz podcast'te konuştuğumuz şey var diye Meg Ryan'ın Antonio Banderas'la bir filmi var bildiğim <gülüyor> onda galiba Meg Ryan'ın oğlunu mu ne oynuyordu <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam bir de e, o da çok stereotipik karakterlerde e, fazla harcandığın yani gerçi başka ne yönlere çekilebilir de o da tartışılır da yani hep böyle e, geek nerd ince çelipsiz e, loser tip e, olarak karşımıza çıktı. O yüzden de çok farklı bir şey de beklemiyorsun adamdan. Yine ya yani film uyarlaması, filmden dizi uyarlanan şey From Dusk Till Dawn var başlayan. Evet. Rodriguez'in kendi televizyon kanalında. <gülüyor> evet, ee, yayınlanan. Yani o, o da acayip bir şey düşünsene. Bir iş yapmışsın işte o işten de yeterince aslında para kazanamadığını düşünmüşsün Hı -hı. ama seviyorsun o işi. Tarantino yazmıştı filmi. Hı -hı. Rodriguez de çekmişti. Hatta işte hani daha Tarantino'nun böyle Yeni yeni hani. Tabi Tarantino, o, tam evet. olarak Tarantino olmadığı dönemler. Evet. Ki aslında hani Pulp Fiction falan var öncesinde. Ona rağmen yani. Rooms falan var. Ama işte hani burada Pop zaten yönetmen. Nasıldan öncesi mi? Öncesi. Ne ya. Yani ben ben öyle sonrası diye hatırlıyorum. Yok ya öncesi olmalı. Buna bir bakalım. Ona bir bakalım. <gülüyor> ben sonrası diye hatırlıyorum çünkü. Çünkü. çünkü ben... Ben çünkü öncesi olmalı çünkü From Duster Down'ı sinemada seyrettim ben. Hı hı. Pulp Fiction'ın sinema zamanında bayağı küçük olmalıyım ben. Öyle mi? Evet, öyle hatırlıyorum. Neyse canım yani o zaten yönetmemişti Tarantino yazmıştı. Oynamıştı da. Oynamıştı da başrollerden birinde. Onun dizisi yani hani ben püf, ne bileyim. Ya yeni bir vampir konseptli dizi aman falan diye bakmadım tabii ki. Yani filmiz, tabii filmi de seviyorum. <gülüyor> Üçleme olarak da düşünmüyorum. Sonradan devamı çekilmişti aslında. <gülüyor> Fırılaz Hildan'ın ıı, direkt video için. Ee, ya hani o gözle bakmadım yeni vampir dizisi falan gibi bakmadım tabii ki filmi bildiğimden ve sevdiğimden ama ümitliydim de ne yalan söyleyeyim. Ama aradığımı çok bulamadım ya. Yani kötü değil dizi. Ya yani bence değil. hiç kötü değil. Ee, hani Sınamadım o... <gülüyor> ama hani dizi. diziyi. Rodriguez e, ve Tarantino tadını da bence yeterince koruduğunu düşünüyorum. Evet, evet, Diyaloglarda, o, o çekimlerde, karakterizasyonlarda. Ama e, bilmiyorum benim nedense e, ilgimi çekmedi. Ben oyuncuları sevemedim ya. Yani karakterlerle empati kuramadım zaten ama her izlediğin dizide, her izlediğin filmde karakterlerle empati kurman gerekiyor gibi bir şey de yok zaten. Hani ama hmm. Sanki bunda kurmam gerekiyormuş da kuramıyormuşum gibi. Böyle bir elektriğimizi tutmadı anladın mı? Ah, ah. Sevemedim. Cidden sevemedim. Gecko kardeşleri ne kadar sevsem de bu diziyi sevemedim. Ben şey e, o İspanik e, Meksikalı adam mafyayı oynayan neydi çocuğun adı? Jesse Garcia mı? Galiba. Yok o polisi oynuyormuş. Diğeri. Ha. 47'deki. E, Wilm, evet. Şey. Wilmer Valderrama. Bu, bu herifin o Dutch 70's Show'daki karakterini ben <gülüyor> şey yapamamışım. kompart kompartman, <gülüyor> yapışmış diyorsun evet, çocuğun yani. Kompartmentalizasyon. Yapamamışım. Neyse. O yüzden... Onu hiç ciddiye alasım gelip, gelmiyor. <gülüyor> ciddiye alamıyorum bu karakteri. E tabi yani şimdi çocuğun That 70's Show'daki karakteri aslında işte Big Bang Theory'deki Raj. Evet. Hani hemen hemen aynı karakterler. Aynı karakterler herhaldeyse. Ki bu biraz daha şeydi. Raj'a göre daha bile bir spastikti yani. Hani çünkü e, Peltek bir konuşması vardı. İşte ses tonu çok inceydi. İyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy e, sürekli üzerinden gay muhabbeti döndürülüp geyik çevriliyordu ki o hani o dönem için çok kullanılan gereksiz Hı. bir şaka yöntemiydi falan. O yüzden de evet burada ben de ciddiye alamıyorum. Aynen öyle. Ciddiye almak da istemiyorum. Ben bu herifi hep o tarz karakterlerde görmek istiyorum galiba yani. <gülüyor> Ki The sonra bu diziye kadar da bir daha görmedim. Ben de sana. yani bir yerlerde gördüm pek hatırlamıyorum. Ve üstünden kaç sene geçti? 10 <gülüyor> seneden fazla geçti herhalde. Geçti geçti. He evet, Yani dediğim gibi. Yani ben çok izlenir vardım. bir dizi. Kötü devam bir dizi değil. galiba. Yani birkaç bölüm daha en azından devam edeceğim. Ama çok ümitli değilim. Yani bir daha söyleyelim. Kötü bir dizi değil. Hatta <gülüyor> iyi bir dizi olarak da düşünülebilir ama ısınamadık nedense. <gülüyor> evet öyle bir sikko durum var. Onun dışında sayalım. Salem. Salem. Yani bu da konsept olarak işte hani e, cadı avı dönemi muhabbeti evet. falan filan aslında. Yani hemen hemen herkesin bildiği. Bu şeye denk geldim. E, IMDB'deki forumunda şey tartışmalara denk geldim. Bir şey demiş. Ya arkadaş hani o dönemki insanlar cadılıkla suçlanıyordu ve hmm. işte öldürülüyordu suçsuz insanlar falan hmm. hani. Bu dizide işte onlar gerçekten sahasında. cadılarmış falan filan gibi bir şey sunuluyor. Bu hoş değil falan filan diye delirmiş herif. Ya hani ulan dizi bu falan diye dalga geçenler de çıkmış tabii de. Ya, ya ona bakar Super bakan... bir dizi arkadaş hani. <gülüyor> Gelelim işte sci-fi, dram hepsi bir arada bir dizi sonuçta. Ama bu da ölümüne boktan bir dizi çıktı ya. Yani fragmanı zaten çok kötüydü. Hiç hani çok umudumda yoktu zaten fragmandan daha. O ya fragmandan da beter çıktı dizi. Film yani Ne dizi... oyunculuklar güzel, hmm. ne mekanlar iyi. Hiç hiç hiçbir şey iyi olmaz arkadaş. Yani ah şu karakterin de işte bilmem nesi falan diyebileceğim bir karakter yok. Ya şu yok. kız da ne kadar güzelmiş diyeceğim. Bir kız da yok bence. Yok, hani. Yok. Beğenmedim. Kötü. Boktan. <gülüyor> Cidden üstünde çok konuşulacak bir şey de yok. Hatta podcast'te başlamadan önce böyle bir kategorilere ayırırken bunun üstüne de konuşulacak bir şey yok deyip geçeriz. Diye. Gerçekten öyle yani değil mi? Yok hakikaten yok. Yani. Devam almaz umarım. Bilmiyorum alır mı almaz mı da. Bela okuyorlar ya. <gülüyor> umarım yapım şirketi batar. Yani şu anda piyasada onca saçma salak çeşitli envai... Ee, Supernatural dizisi varken hani konseptini de bu olarak yani böyle bir konsept seçip de bu kadar mı kötü prodüksiyon yapılır? Çok yazık etmişler dakika olsun. Çünkü hani senin alabileceğin pazar payı belli. Yani Supernatural diziler zaten hiçbir zaman çok büyük e, rating alan konseptler olmadı. Hani tamam bunun bir kısmını Supernatural dizisi iyi olsa bir kısmını Grimm iyi olsa ki Grimm'in e, ratingleri fena değil. Hatta crime ratinglerini işte Hannibal e, çiğneyip tükürüyor diye Hannibal'ı iptal edelim mi etmeyelim mi muhabbetleri dönüyor. Günlerini değiştirseler keşke. Hani <gülüyor> daha kolay olabilirdi. Hani Hele şey bu, iptal ederlerse ağızlarına sıçarım onları. Ba bombalarım ol orayı? Çok iyi dizi lan hani bu. Hani bu hatta bu sezonun en iyi dizilerinden bir tanesi. Son 5-10 sezonun en iyi dizilerinden belki de. Ya Belki de. bunu bunu bilmiyorum. Bu da yine bizim böyle şey patlayan yayınlayamadığımız podcast'te mi konuşmuştuk emin değilim ama. Şimdi tamamen Selim konuşacak üstüne, şey olmadığı için evet. bir Hannibal'dan şurada bir parantez açmam lazım. Daha bugün son bölümünü izledim yine kendimi böyle izledim. garip bir şekilde yakaladım. Hannibal'ı izlerken şey oluyor ya bana. Ee, birden bire ulan bu dizi ne kadar güzelmiş diye düşünürken yakalıyorum kendimi hmm. ve geri alıp tekrar seyrediyorum kaçırdığım saat. Anlayış kendi yani. aramızda konuşmuş. Olabilir. Ya yani, hani şey gibi. HBO NBC'de korsan yayın yapıyormuş. <gülüyor> Duydun mı? Hani o derece yönetmenliği inanılmaz iyi. Hani herifler bir de şeyi Produksiyon o kadar güzel yapıyor. Prodüksiyon zaten inanılmaz hani inanılmaz iyi. Şimdi ara ara teatralliğini veriyor. Tiyatro sahnesi gibi önüne koyuyor sahneyi. Bazen bildiğim bir gölge oyunu izletiyormuş gibi izletiyor sana. Bazen hani tamamen bir şey e, radyo programı dinliyormuşsun işte gecenin köründe e, gibi bir hava estiriyor falan bunların hepsini yapıyor ve ona rağmen hani şey ratingleri falan çok düşük yani lan sanattan mı anlamıyor insanlar çünkü bildiğin yani sanat yapıyor olan herifler köküne kadar yani oyunculuklar da çok başarılı. Evet hani biz başlangıçta e, Lawrence Fishburne e çok bok atmıştık da oturdu karakteri. Bok bok oturdu oturdu yani. Ee, şu anda bence sırıtan, sırıtan tek karakter o neydi lan o e, kadın psikolog psikiyatır Cıl Yok o değil. Diğeri. Herkes yatıp kalkan bir tane var ya şeyin e, villede ya, yattı kalktı. Ya, psikolog psikiyatır deyince bir bok değil lan o karı. O işte. Hannibal bayağı hatunu şey yaptı kafalı Tamam diş. ama yani sonuçta dizide psikiyatır değil mi? İşte bilmiyorum öyle mi? Öyle. <gülüyor> Çok psikiyatrı Hannibal, Hannibal keplarken Hannibal'ın galiba eski öğrencisi... Şu anda hani dizideki e, psikologlar arasında, psikiyatrlar arasında hani gerçekten FBI psikoloğu, psikiyatrı olan tek kişi o. Çok tırt karakteri. o. Doğru. çok tırt bir karakter oldu. Onu da bir şekilde silip atar dersen. Yalnız son bölümü izle. Çünkü e, aslında benim moralimi bozan bir yere geldi dizi. E, Will'in karakteri Hannibal'ın istediği bir yöne... Hı hı. Tamamen döndü yüzünü. Hı hı. Yani hani bu manipülasyon, yani başından beri yaptığım manipülasyonu hani başardı, o konuda başarılı oldu gibi bir durum oluştu. Hı. Yani hani çok spoiler etmeden söylemeye çalıştık. Ha? Evet, yani hani İzli. izle biraz benim hani moralimi bozdu çünkü ben ilk sezonda konuşmuştuk bunu hani ben Hannibal dansa Willi hep baş karakter görüyordum şimdi şimdi Willi Hannibalı ikisini birlikte baş rol olarak hmm. görmeye başladım derken Willi farklı bir tarafa taşıyorlar o o biraz canımı sıktı ama sezonun hikaye yani ark içinde hani çok mantıklı bir yere de geldi aslında o yüzden çok karşıda çıkamıyorum. Bir de büyülenmiş gibi hissediyorsun abi. Sanki Hannibal dizinin işte bölümün başında seni <gülüyor> hipnotize etmiş ve öyle izliyorsun yani. Yani e, dizinin belki de tam bir HBO dizisi e, formatında olmamış. Olmayışının e, olmamasından dolayı benim gözüme batan bir iki tane nokta var. Ama o da hani abartılacak şeyler değil. E, çünkü network televizyonu formalizasyonundan gelen bazı e, kalıntılar var hala. İşte o e, laboratuvardaki doktorların hala ara ara bir komik relief olarak kullanılma çabası var. İkinci sezonda çok da yok ya. Yani. Çok da yok ama yani yine de var. Ondan sonra işte hani senin sevdiğin, benim hiç sevmediğim o hani e, this is my design e, şeyi. Bir bak bu bölümü izledikten sonra Hı -hı. E, bölümün sonunda bir sonraki bölümün işte hafif bir, Hı -hı. bir reklamı tanıtımı oluyor ya. Orada... Önümüzdeki bölümde e, senin o sevmediğin o e, motifi niçin bu kadar uzun süredir kullandıklarını sonunda anlayacaksın galiba. Öyle mi? Evet yani ona da bir, e, onun da bir amacı varmış dedirtecek bir şey yapmışlar. Bakalım göreceğiz. Öyle görünüyor yani. Yani tabii ki bu dizi sadece benim için yapılan bir dizi değil. Yani sonuçta Network dizisi, NBC'de yayınlanıyor. Yani adamların istediği Grimm'i izleyen adamlar kalsın devam etsin bunu da izlesin. Hani böyle şeyler olacak ve bunu hani hiçbir şekilde küçümsüyor ve aşağılıyor değilim. Hani benim tarz, e, hani benim gözümde daha iyi olabilmesi için çıkartılabilir bir e, ögeydi. E, ben seviyorum onu. Sen seviyorsun, ben sevmiyorum. Neyse, e, e, bence Salem'i buradan kapatalım. Evet, yani, <gülüyor> bu parantezini ve... Salemi kapatalım. Onun dışında... Ee, Spoils of Babylon'u ee, ben, aslında... Ben izlemedim. Hiçbir fikrim yok. Ama kadroya bakıyorum. En azından onu bir... Şöyle bir sayayım. Sen onun üstüne söyleyeceklerini söyle. <gülüyor> Tobey Maguire var. E, eski dandik Spider-Man'imiz. Will Ferrell var. Tim Kim Robbins, Robbins var. var. Jessica Alba var. Val Kilmer var. Hani... Christian var. Baya baya... Kadro baya bir acayip yani. Hani, yani mesela bu da... Ee, ...hani TV seriz diye geçiyor da bu mini serisi olarak e, adlandırabileceğim e, bir seri. Ki öyle olması gerekiyor diye düşünüyorum aslında. Ama e, bu prodüksiyonu gerçekten iyi olan ve e, kasıtlı absürt olan bir e, kara komedi olarak tanımlayabileceğim bir dizi. E, bana karikatürize absürtlükleri biraz e, sırıttığı için... ...yani istedikleri ve yapmaya çalıştıkları şey oydu. Ve bunu da güzel bir şekilde başarıyorlar ama... O konsepti ben çok sevmediğim için devam etmediğim bir dizi. Ama şu anda zaten bütün bölümleri yayınlandı galiba. Oturup tekrar izlenebilecek bir şey. Yani bir an birazcık şeyi andırıyor. Wes <gülüyor> Anderson kafası da var. Biraz şey Koyan Kardeşler kafası da var. Garip bir şey avantgarp bir dizi aslında. Ya ben Will Ferrell'i hiç sevmiyorum. Tobey Will... Maguire'ı da sevmiyorum. O yüzden böyle bir... Aynen. Ee, belki Tobey Maguire yerinde başka birisi oynuyor olsaydı devam ederdim gibi hmm. geliyor. Ama e, Will Ferrell'ın e, aslında dizideki rolü şey, konseptten birazcık bahsedeyim. Böyle çok ünlü bir e, tiyatro ve sinema yazarı e, ve kendi parasıyla, tamam mı, şey, e, büyük bir baş eserini dizi haline getiriyor <gülüyor> tamam mı ve e, bir belgesel çeker gibi her bölümün başında bu bölümü tanıtıyor tamam Alfred Hitchcock gibi mi? E biraz işte böyle e, güzel lüks bir restoranda önünde şarap şişeleriyle kadehleriyle tamam mı işte elinde piposu falan sakallı büyüklü bir tip Will Ferrell e, ve hani aslında ne kadar büyük para harcadığını işte bu e, dizinin işte onsuz nasıl e, ...yapılamayacak bir baş eser olduğunu falan anlatıyor. Kendi kendiyle dalga geçme ögesi olarak kullandıkları bir karakter o orada. Ee, o, o yani konsept ve fikir olarak iyi e, bence dizi ama... ...ne bileyim fazla niş bir konsept belki de televizyon için. Ya şey açısından ilginç, ben yorumları okudum dizi ile ilgili. Genel olarak Amerikalılar... Ee, sevememiş. Adapte olamamış. Hatta işte 32. dakikasında çıktım. 20'de bıraktım falan filan gibi tonlarca yorum var. Ve şey AFC e, yanılmıyorsam yapımcısı ve işte şey AFC e, için şey diyorlar hani bakalım bu dizi yüzünden IFC'den kaç kişi kovulacak falan. O derece kötüleniyor dizi. Ben mini seri konsepti içinde hiç, hiç bir komedi mini serisi izlemedim. Hiç bir komedi mini dizi izlemedim. Hatırlamıyorum yani. O yüzden de Şimdi bu kötü yorumları da görünce bu açıkçası beni biraz kamçıladı. Ben oturur izlerim gibi geliyor. <gülüyor> evet, çünkü tam olarak Amerikan e, seyircisi için yapılmış bir e, e, sen söyle. popüler ya kültür. Yapmışlar. Evet. Ama ama Amerikalılar tabii Avrupa'ya yapınca biraz garip oluyor biliyorsun. Belki İngilizler bunu yapmış olsalardı çok çok daha başarılı bir şey ortaya çıkardı. Ama o zaman çıkardı. da daha az izlenecekti. Evet. <gülüyor> yani sanki bir e, İngiliz... Dizisi konseptini Amerikalılar yapmış gibi bir durum söz konusu burada. Ee, o da öyle bir şey olmasın böyle bir remake falan durum olabilir mi? Valla bilmiyorum, emin değilim. Zaten bu Spoils of Babylon'da e, o bahsettiğim Will Ferrell karakterinin yazdığı baş eser roman, böyle şey bütün <gülüyor> Game of Thrones kitaplarını hardcover olarak tek cilt basmışlar gibi bir şey, <gülüyor> tamam mı? Spoils of Babylon'da bu diyorsun. Evet. Yani izlenebilir. Ee, en azından prodüksiyon değeri çok yüksek ve iyi prodüksiyon bir e, dizi olduğunu söyleyebilirim. E, ama birazcık şey e, nasıl desem... Niş bir kart e, <gülüyor> komedi. Yani o da çok garip bir e, konsept tabii ki. Komedi demişken bunun dışında... E... Vay segmelere bak vay vay vay. <gülüyor> Komedi demişken, <gülüyor> sevgili dostlar, <gülüyor> Friends yeni Friends olur mu dedikleri yeni bir CBS komedisi var fix. CBS deyince fix komedi yapıyor çünkü yeterli yani. CBS deyince zaten komedi ve şey kriminal e, dedektif evet. dizileri. Hazır hava meteor madı bitmiş. E, Friends yazar kadrosundan veya yapımcı kadrosundan bir isimle ya da yönetmen kadrosundan çok emin olamadım şimdi. Bir isimle bağlantılı yeni bir dizi başladı adı da Friends <gülüyor> <gülüyor> with Better Lives. Yani e, işte dediğim gibi yeni Friends olur mu diye tartışılıyor falan. Dizide bildik tanıdık, yani Brooklyn Decker var. Bir de e, Dawson's Creek'in Dawson'u, James James Van Der Beek var. Şey de var. E, sen söyle. E, Kimi de. Kevin Conroy'da var. Diğer çocuğu diyorsun, Hı -hı. Evli olan. Evet. Ya yani evli bir çift, e, yeni nişanlanmış bir çift. Yeni boşanmış bir erkek bir de asla evlenemeyecek gibi görünen <gülüyor> evet. bir hatun karakter. Bunların etrafında yine tek bir evde yani hafif Friends konseptli bir dizi. Ama ya, açık söyleyeyim ben çok istiyordum yeni bir komediye başlayayım böyle hani o tarzda. İlk, ilk iki bölümü izlediğimde çok sevemedim. Şey yüzünden de değil hani James Van Der Beek yüzünden değil çok Amerikalılar çok dalga geçiyor herifle ama bence kötü bir oyuncu değil yani oynuyor da gayet. Evet bence çok kötü seçimler <gülüyor> yapmış ve e, orta üstü bir oyuncu olabilir. Yani şey yaşadım o yüzden de aslında e, şans vermeye devam edeceğim. Hava Meteor Madar'ın da ilk bölümlerini izlediğimde karakterlerin, tiplerin hiçbirisini çok sevmemiştim. Hani Harrison Hennigan'ı biliyordum ama hmm. diğerleri daha... Marshall'ı hani biliyordum. Bilmiyordum mesela daha o kadar çok iyi bilmiyorduk. Anladın mı? 9 sene oldu. 9 sene önce o herif daha... Freaks and Geeks'e... E tamam da o kadardı ve Freaks, Freaks and Geeks... Hani kendi içinde kült kalmış, sadece böyle benim etrafımdaki işte 10 kişiyle beraber izlediğimiz Neil gibi bir şeydi. Ha, Neil Patrick Harris onu da zaten çocukluğundan biliyorduk falan hani anladın mı? Bani hmm. gibi bir karakterde hiçbir zaman görmemiştik mesela onu falan. Tabii şey... Ee... Bir de ya zaten bahsettiğim aslında hani şey değil bütün karakterlerin birbiriyle uyumu falan filan manasında Hı -hı. söylemiyorum. Başrol Ted'di ve Ted çok evet. çirkin bir tipti anladın evet. mı? Hani ulan bu mu başrol buna mı hatun ayarlayacaklar falan filan hani öyle bir şeyim olmuştu ama sonradan işte karakterlere tiplere alışıp seviyorsun falan filan. <gülüyor> bunu da aynı şeyi yaşarım muhtemelen deyip şans vermeye devam ediyorum. Ama üçüncü bölümü izledim en son. Dizi biraz fazla e, seks komedisi yapıyor. Ve bunu şey çok hafif de yapmıyor. Bayağı paldır küldür yapıyor. Çok paldır küldür olduğu için ara ara biraz şey geliyor. Böyle çok ucuz numaralar bunlar diyorsun. Ama ya şey oluyor izleniyor. Yani devam ederim. Ya zaten e, şunu da söylemekte fayda var. E, Amerikan komedi dizilerine aslında ilk sezon bir pas vermek lazım. Çünkü ilk sezondan böyle hani çok eğlendiğin, büyük it e, diye düşündüğün neredeyse hiçbir komedi dizisi çıkmıyor. Hava Meteor Madryn'ın 3. bölümünden sonra ağlarcasına gülüyorduk biz. Yani 4-5 arkadaş aynı o tarz bir evde yaşıyorduk çünkü. Yani... Hep beraber izliyorduk, onun keyfi vardı. Biz çok gülüyorduk. Ee, herhalde ilk sezondan böyle çok büyük hit yapmış yine CBS e, dizisi Big Bang Theory vardı. Evet Big, ee, Bang, evet, Big Bang ama şöyledi. Bende de öyle oldu tanıdığım çoğu insanları da daha ilk bölümden okey dedik. hani Aynen. Öyle bir durumu var yani. Hatta Sheldon'u daha 10. dakikada sevmiştik falan öyle bir durumu vardı. <gülüyor> evet, evet. Ama işte çok nadir olan şeyler bunlar. Yani özellikle komedi dizisi için. Çünkü bu birazcık da Amerika'nın e, pilot yapma e, ve test etme süreciyle de al alakalı bir şey. Hani e, drama gibi kapalı yani çoğu e, komedi sitkom dizisi işte e, şeyle çekiliyor. E, sen söyle. Live audience çekiliyor. Ondan sonra e, ne bileyim şey biraz e, insanın nabzını ölçmek için birinci sezonu harcıyorlar. Yapıları öyle. <gülüyor> Bilmiyorum yani hani dediğim gibi. Ben, Anladığım kadarıyla skrip yazma e, kafası da ...yine dramalar gibi değil. Dramalarda en azından plot bilmem ne vesaire... ...ya da işte eğer CSI veya işte e Elementary gibi... hani ...tek bölümde olay çözülüyorsa... ...hani farklı yerlerden konsept bulup... E ...kendi içinde bütünleşik bir hikaye yapısı oluşturma konusunda daha rahatlar. Sitcom'da pek onu e oturmuş bir şekilde yapamıyorlar galiba. Çünkü yazarlar da karakterleri e, tanıma evresinden geçiyor vesaire. Birazcık da işte e, ilk sezon içerisinde organik olarak doğacak karakterler arası ilişkileri ve e, kimyayı falan da ölçüp tartıyorlar. O yüzden ilk sezonu biraz e, şey geç e, biraz şey vermiş şans Tövendim, tanımak, tanımak evet. Onun ardından yine bir komedi, miksoloji var. E, bu ama şey değil hani fix e, seyirci kahkahalı bir komedi değil dizisi de. değil. Tamamen hani bir gece barda yaşananlar üzerine hani konsepti bu. Yine e, fix işte 5-6 tane ana karakterin etrafında Hı -hı. dönen bir dizi. Her bölüm e, farklı iki karakteri bölümün merkezine koyarak anlatıyor. Yeni başlayan bir dizi işte yine. Yanılmıyorsam 8 veya 9 bölüm yayınlandı şimdiye kadar. Ben çok sevdim. Acayip sevdim. Karakterleri de çok sevdim. Ee, hani aslında diziyle ilgili başka bir şey söylemek istiyorum. Oraya nasıl getireceğimi de bilemedim konuyu. Direkt söyleyeyim. Geçen gün bir arkadaşımla şey konuşuyorduk. Ulan hani Türkiye'deki bar kültürü ne kadar dandik ya. İşte hani damsız giremediğin e, barlar var. Halbuki bar dediğin sosyalleşmek için gittiğin bir yer olması gerekmez ve falan filan durumu. E, bunu konuşuyorduk. Ve şeyi düşündük ya hani Türkiye'de herhangi bir bara girdiğinde işte bir kızın yanına gidip ha merhaba nasılsın dediğinde ya işte direkt sapık damgası yiyebiliyorsun. Ya işte seni reddediyor ya işte bunu atın dışarı deyip büyük olay çıkarabiliyor falan filan. Hani... Hiç öyle şeyler yaşamadım Demek mi yani... <gülüyor> <gülüyor> ben de yaşamadım. Ama yaşayan çok insana tanık oldum. Yani çok şahit oldum. Neyse. Yani Türkiye'deki barlar Amerika'daki veya işte İngiltere'deki, işte İtalya'daki, Almanya'daki <gülüyor> falan gibi işlemiyor. Öyle bir görev görmüyor. Sosyalleşme mekanı değil. Tam tersine yine arkadaşlarınla topluca çıkıp e, ya hep evde mi takılacağız canım bu akşam da dışarıda içelim diye gittiğin yerler barlar Türkiye'de. Halbuki işte, miksolojide işte hani gösterdikleri de çoğunlukla şey... E, Çeviri İki arkadaş çıkıp gerçekten işte bu akşam 8-10 kız tavlayabilir miyiz e kasabiliyorsun. Veya iki kız gidip hadi bugün kız kıza kafa dağıtalım ama işte belki bir iki yakışıklı da buluruz diyebiliyorlar. Veya işte Blind Date'in için orada bulunabiliyorsun da falan da filan işte. Bunların üzerine çok güzel bir şey kurgu yapmışlar. Bütün karakterler bir şekilde birbirleriyle bir yerlerde bir denk geliyorlar dizinin içinde ve hafif flashbacklerle de şeyleri gösteriyor. Hani karakterlerle Karaktere dair bize hani bilmemizi istedikleri üç beş özelliğini anlatıyorlar falan. Hani nerede doğdu, işte, nasıl bir aileden geliyor falan filan. Onları verip karakterlere derinlik de kazandırıyorlar. O yüzden çok sevdim ben diziyi. Ya ben aslında diziyi sevmedim değil. Ee, ama de, takibini yapmıyorum şu anda. Ee, bilmiyorum. Benim bir herhalde e, yargı mı diyeyim artık? Bir... Rahatsızlığım şey, e, hani miksolojideki konsept işte e, senin de bahsettiğin gibi bir gecede artık 4 saat mi oluyor, 3 saat mi oluyor, 2 saat mi oluyor yani... Daha fazla canım, 5-6 saat. Ben. Bilmiyorum. E, yani gece 2'de en son bölümlerden birinde işte e, zenci karakterli bir garson kız, gece 2'de işte iş, hani çıkışında, iş çıkışında buluşalım he, falan. Hani 10'da girmiş olsalar, gece 2'de de çıkacak olsalar. Hani Ama 10'da girmediler canım da. Biraz daha erken girdiler. Neyse canım. Isterse... Hani işte şey... E... <gülüyor> Ee, hani sekiz karakter mi var dizide? Ne o civarda. 8 Sekiz karakter ve işte her bölümde dediğin gibi ikişer karakterin ilişkili ilişkileri e, etkileşimleri daha doğrusu evet. e, konu alınıyor ama o kadar çok şey oluyor ki dizide aslında İşte o bir tane şey loser tipli herif işte gidiyor kızla konuşuyor başka bir yerde kavga ediyor dayak yiyor falan filan. Hani benim belki e, aklım <gülüyor> abi, ''Ulan 4 saatte bu kadar çok şey olabilir mi?'' konusunda bir e, kırılma noktası yaşamış olabilirim. E, i̇şte komedi dizisi i̇şte, izliyorsun abi. tabii ki biraz abartılı olacak ama biraz abartılı. Gerçekten 4 saat içinde bu, bu, bu yaşananlara yakın şeyler olabiliyor ya. İşte bilmiyorum ben orada abi, biraz zorlamadılar mı demedim değil. Belki de oturup e, tekrar bir şey yapmak lazım, izlemek lazım. Ya çünkü çok boş bir şekilde kurmuyor dizi bağlantıları, karakterlerin bağlantılarını bence. Yani şeyleri o etkileşimleri iyi yapıyor. Yani denk, denk gelmelerinin sebepleri güzel oluyor, sonuçları da güzel oluyor. O benim hoşuma gitti. Yani zaten iki tanesi blind date Hı -hı. ve orada üç tanesi zaten kız kaldırmaya gelmiş ve o kızlarla tanışmaları da çok mantıksız değil falan filan. Hani ben işte dediğim gibi hiç, o etkileşimlerin hiçbirisi mantıksız bulmadığım için o yüzden daha da çok hoşuma gitti. Ben tavsiye ediyorum yani. Oturun miksolojiyi izleyin cidden. Şimdide kadar saydığımız diziler arasında hiçbirisini izlemeseniz Hannibal hariç, Hannibal izleyin. <gülüyor> Hannibal izle izlemezseniz ayıp. Evet. Yeni diziler aslında konuşacaklarımız bu kadar. Bu kadar mı? Evet. Yani illaki var birkaç dizi daha. Evet. Şu yani... an hatırlamıyorum. Mesela Crisis'i mesela hiç bahsetmek istemiyorum. Evet. Yani. Yani Believe'den bahsetmiştik mesela bir önceki podcast'ta ama şu an çok üstüne konuşasım yok açıkçası yani. <gülüyor> Belief'den de, yani ben de çok üstüne konuşmak istemiyorum. Hat şey birazcık daha ilginç e, gelişmeler, Resurrection. Resurrection'da evet. ilginç gelişmeler var. Aslında onun üzerinden bahsedilebilir ama bence yeri değil şu anda. Evet, yani, evet belki Resurrection'ı e, sezon finali yaptığında oturup bir konuşabiliriz. Evet. Çünkü ilginç, ilginç bir dizi. Güzel, yani beklediğimden farklı ve beklediğimden daha e, olumlu karşıladım diziyi. Şey dikkatimi çekti. Ee, i̇nsanlar yavaş yavaş şeyi üstünden attı. Ee, yeni gizemli bir dizi yapıldığında e, yeni Lost olur mu acaba falan diye bakmıyor artık insanlar. Bundan iki sene öncesine kadar hala insanlar yeni Lost, yeni Lost, yeni Lost falan diye hani dizi lanse ediliyordu. İnsanlar da yeni Lost olur mu diye bekliyordu. Ee, acaba bunda da komple teorileri üretebilir miyim her bölüm falan filan diye düşünüyordu. Şimdi ondan kurtuldu insanlar. Yok ama dizinin akışı da onu vermiyor. Yok Resurrection için demedim bunu. Genel Bir de şey ki... var. E, hani senin bahsettiğin o dizilerde de e, dizi o amaçla yapılıyordu. Gereksiz çok büyük konseptler, büyük e, şey, e, hani teoriler, komplolar, yani global çapta e, olaylar falan filan olarak başlıyor. Hiçbir şekilde ipin ucunu yakalayıp toparlayamıyorlar zaten üç, ilk 3 bölümde belli oluyor yani bu adamlar bunu sıçıp batıracak. Ne, nereye bağlayacakları belli değil. Sadece işte big scale, global scale olsun diye hani yapmışlar. Ondan sonra da hani o büyük şeyin içerisinde ufacık bir şey anlatıp bunu işte genişletip genişletip daha büyük ölçekli bir şey olduğuna inandırmaya çalışıyorlardı bizi. Mesela Walking Dead'te de global çapta bir olay var. Ama hani dizinin başından beri hani bu adamların hikayesi bu. Kardeşim diğerlerini siklemeyin. Yani dünyada, Afrika'da da zombiler var, Amerika'da da zombiler var ama yani onlara kafa yormayın arkadaşlar. Bu, bu, bu grup insanın peşinden gidiyor. Lost öyleydi o grup insanın ha. peşinden gidiyordu. Global scale değildi. Evet ama işte ondan sonra gelenler hep öyleydi. Ya sadece Global scale meselesi de değil zaten. Şey, hani dizinin altına gömdükleri gizem çok fazla dallanıp <gülüyor> budaklanmıştı dostum O yüzden her bölüm e, yeni soru işaretleri veriyordu sana. Sen yeni bir şeyler, yeni bulmacalar çözmeye çalışır buluyordun kendini. Bu yeni Lost'oların o muhabbeti sadece ya. dizinin ne şekilde lanse edildiğiyle alakalı da değil bu arada sadece. C.C. Abrams'ın ismi geçtiği anda bu buna dönüşüyordu iş. Ama artık öyle değil yani ki ya Intelligence başladı mesela son dönem. Ee, gerçekten çok boktan bir dizi. Ben takip ediyorum hala. JJ Abrams'ın Lost'tan sonra çok başarılı olduğunu düşündüğüm bir dizisi var mı? Yok. Yani vardı. Bir tek ben başarılı olduğunu düşünüyordum. İptal Neydi? edildi. E şey, e, Alcatraz. Bir tek ben seviyordum yani. Herifler iptal ettiler. Haklı olarak. Haklı olarak. <gülüyor> Cenk de zaten indirip izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Reklamlara hiç baksmıyor. <gülüyor> İzimi iptal edelim deyip ettiler. İşte... Ee... Person of Interest başladığında insanlar hmm, yeni Lost falan dediler. <gülüyor> o da işte Ben oynuyor falan diye. Ama öyle bir durum olmadı ki Person of Interest bence çok çok, çok iyi gidiyor bir dizi. hala. Evet. Yani ilk sezondaki sıkıntısı hani ilk İlk sezonun vardı. sorunluydu ama. Gerçekten sorunlu. sorunluydu. İkinci sezonun ortasından itibaren... Çok iyi gitti. bence. İnanılmaz bir hal aldı ve evet şu an bayağı zirvede devam ediyor evet. Aynen. Mesela şey... Fringe. Yine J.J. Abrams'ın parmağının olduğu bir dizi. Daha doğru bak. Lost sonrası. Hı -hı. Fringe, sayıda bir Fringe. Ama Fringe de Lost vali bir dizi değildi sonuçta. Hayır, ama Fringe'deki olaylar da çok büyük ölçekli olaylardı ama hiçbir şekilde onu düzgün bir şekilde toparlayamadılar çünkü episodik gitmek zorunda kaldılar ha, ilk sezonda onu yapmak zorunda kaldılar çünkü evet, episodik gibi gittiler falan episodik gitmeye kalktılar çalıştılar arkadaki backstory'yi bir şekilde bağlayalım dediler ama orada da konseptler uçtu gitti ama sonra i̇şte, mitoloji yaratlar ve oturttular o oldu bence sonra Yok bence hani son iki sezonda toparlamaya çalıştılar. Bence toparladılar da biraz. Ama yine ucu açık kaldı. Yani toparlayamadıkları bir sürü şey oldu. Onu çok basit bir şekilde hani litri yok edelim gibilerinden bir mantıkla ama iyi fırlamaya iptal kararı almıştı zaten. Ya mecburen öyle bitti bir yerden sonra o dizi. Ama bitti. onu bence hani çok da erken bir safhada toparlayabilirlerdi. İşte ilk sezonu evet. her bölüm yeni bir olay falan diye harcama salardı yaparlardı. Ki yani bu bütün şu an ya yani şey, eee of Shield'ın problemi de bu. E, Sonradan toparlamaya çalışınca işte eğer gerçekten öyle bir planın yoksa ve bunu iyi kurgulamadıysan zorlama geliyor insanlara çünkü. Ee, şeyde, personal interest mesela o anlamda, o bağlamda iyi toparladı. Çok iyi toparladı. O da episodik gidiyordu hatırlıyorsun. İlk sezon. Ee, o yüzden zaten çok sıkılmıştık. Evet. Ama back story'yi, arka plandaki hikayeyi o kadar güzel bir şekilde toparladılar ki. Yani şu anda hem... O gün kurtaracak insanları merak ediyorsun. Aynı zamanda da artık şu anda yaklaşık e, üç dalda akan bir ana hikaye var. ya hepsinin şey temeli aynı tabii ama o üç kolu da çok merak ediyorsun. Acaba ne olacak falan filan diye. Ya ama işte şimdi televizyon kanalları, yapımcılar değil televizyon kanalları bunu şu yüzden yapıyorlar. Epizodik bölümlü diziler istiyorlar çünkü İllaki. bu bölümü yakalayamayan aynen, bir sonraki aynen. bölümü izlesin istiyorlar. Şimdi kanal için onu anlıyorum da izleyici için çok çirkin bir şey bu. Bir Kesinlikle şeye bağlayacağım mi? onu. Almost Human diye bir müthiş <gülüyor> bir dizi başladı bence. Bence çok güzel bir dizi. Bence ama ne Bir, oldu, dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, almost Human'a başlamadan önce hani Almost Human diyoruz. Ee, o muslimin mesela ben senin kadar aşırı derecede sevdiğimi söyleyemem. Hı, hmm, "Almost Human"la ilgili sorunu anlatayım ondan sonra üstüne konuşalım. Yani yine JJ Abrams'ın yapımcılar arasında olduğu bir dizi. Karl Urban'ın başrolde olduğu Hı -hı. bir dizi. "Android Muhabbeti" Hı -hı. işte gelecekte geçiyor, odur budur falan filan sci-fi bir dizi ki sci-fi dizilere açız yani aslında. Evet. Şimdi yapımcılarla daha pilot bölümünün hemen arkasından yapımcılarla yapılan röportajda şu konuşuldu. Dediler ki "Fringe'de yaşanan şey bunda yaşanmayacak." Direkt olarak konuya gireceğiz. Daha ikinci bölümden itibaren ana konuya gireceğiz dediler tamam mı? Biz de oturduk. İzleyelim o zaman devamını dedik. Ve girmedi bir türlü. Ana konuya He. giremedi. Neden neymiş biliyor musun? Aslında bölümlerin çekildiği sırayla yayınlamadı Fox. O kadar komik ki hem de. Yani 2'yi yayınladıktan sonra 11'i yayınladılar. Sonra 8'i yayınladılar. Sonra 4'ü, sonra 6'yı falan anladın mı? Böyle saçma sapan bir sıralamayla yayınladılar ve hani bütün ana hikayenin aslında birbirini takip eden ana konunun oturmasına engellediler bir şekilde. Ve bu zaten hani e, forumlarda da Olmaz ilgili bir şeyler okumaya kalktığında en çok konuşulan konu da bu. Çok çirkin bir şey yaptılar çok çirkin yani şey. anladın mı? Ama işte kanal bunu işte ya biz... biz Gelecekte izleyicim... geçen bir CSI olsun. İzleyici elimizde tutalım bu bölümü izleyemedik. Söz öteki izle bilsin falan filan istediler. Hani Ama çok çirkin bir hal aldı. Şimdi şey konuşuluyor. İkinci sezonu alacak mı belli değil. Büyük ihtimalle almayacak. Ya alabilir diyorlar. En son Entertainment Weekly'nin bir haberi var. Şey diyor. E, reboot olacak ikinci sezonda diyor. Kafam hiçbir şekilde basmadı. Yani neyi kastediyorlar? Fringe'de yaptıkları şeyi yapacaklar yani. Yani diziyi gerçekten daha pilot bölümde işte verdikleri ana konuyu takip edebilmesi için böyle bir şeklini değiştirecekler. Resmen de yaptıklarını yapacaklar yani. Yani işte büyük ihtimalle senin dediğin sebeplerden dolayı ben bu diziyi ben izliyorum çıktığı zaman ama hani çok da önemseyerek izlemiyorum anladın mı? Hani bu 45 Dakkam Eğlenceli geçsin dizisi benim için. Ama ee, abi şeyi düşünsene, şimdi e, şeyin android partneriyle, Karl Urban'ın karakterinin android partneriyle arasında e, sürekli böyle şey, e, ilerleyen, gelişen, hatta bir, bir noktadan sonra bromance'e dönüşen bir şey var, ilişki var. İşte ben de Herifler onu... <gülüyor> o bölümleri farklı sırayla yayınlayarak aynen. öyle bir siktiler ki aynen, onu. Aynen, aynen, onu diyorum. İkinci bölümde herif taşaklarına tarıyordu herifin e, android olan. Ulan bu herif e, androidlerden nefret eden işte işte... Partnerin ölümüne sebep olduğuna inandığı bir cihaz bu. Nefret ediyor onlardan. İşte gidiyor patronuna bağırıyor, çağırıyor. Sen beni nasıl tekrar bir Android partnerle eşleştirirsin falan filan. Ondan sonra ertesi bölüm kanka oldular. Sonra tekrar kötü araları. Ulan Allah Allah diyorsun yani. Zaten ondan sonra ortaya çıktı bölümlerin ya, farklı Karakter da. o kadar dengesiz hale geliyor ki. Çünkü gelişim yok. Aynen öyle. O yüzden, fikirler, dizi işte. he, o yüzden benim için şu anda hani... Castle'dan bir farkı yok. Bu arada dizinin Eğlen... müzikleri de çok güzel. Eğlencelik bir e, 45 dakika çıtır çerez dizisi pozisyonunda e, kaldı benim için. 60 dakika <gülüyor> 60 dakika falan değil ya. <gülüyor> 60 dakika lan. 60 dakika. Hayır abi. 60 dakika <gülüyor> Reklamlar format. dahil mi diyorsun? Evet. 60 dakika formatı dedikleri 45 dakika. <gülüyor> format değil ki bu. Runtime bu. Runtime 60 dakika değil. Yani sitcomlara da 30 dakika runtime diyorlar. Diyorlar abi, dakika, evet. Merak ettim ya. Neyse yani Almost Human yoktu aklımda konuşmak için ama sanırım üstüne konuşulması gerekti. Evet. Yani... Yeni dizler bunlar. Bunlar. Ben bu arada havaemin çok madara bakıyorum şimdi <gülüyor> açayım. 22 dakika mı, 30 dakikamı yazıyor diyeme. Ha merak ettim be cidden. 25 yazıyor işte. Pis herif. Ama öyle. Almost Human'ı indireceğim. İndir. Bence de 60 dakika sürmüyor da orada 60 dakika yazıyor deyince gaza geldi. 60 dakika dedikleri format zaten 45 dakika televizyon. Amerikan televizyonu. Format demiyorlar ama işte. Bu. Hayır ama 60 dakika diyorlar 45 dakikalık diziye. Ama abi burada filmlerin de dakikaları yazıyor. Kreditsi eklemiyorlar hırfler. Bir şey koymuyorlar ya. Yani, yani. Orada yanlış yapmışlar demek ki. Ya da bir yerden copy paste yapmışlar. <gülüyor> Runtime 60 dakika değil çünkü. Neyse canım. Bunu tartışacak halim <gülüyor> yok senin. Çok sıkıcı bir <gülüyor> konu. Tenzir, tenzir bile etme. Çok sıkıcı çünkü konu. Ben... Neyse yeni diziler bunlar. Bunlar. O zaman bu bölümde bunda... burada bitsin, bitsin. Xtracko.